İnceden Kültür Kültürel incelemeler kültlere karşı Hazırlayıp sunanlar Mesut Varlık, Eda Çaça ve Gökhan Aslan Merhabalar. Ee, Açık Radyo'nun yeni yayın dönemindeki yeni programlarından biri olan İnce'den Kültür e, Programı'nın ilk e, bölümündeyiz. İlk programındayız. Başladık. Ben Mesut Varlık. Ben Eda Çeçeğ. Ben Gökhan Aslan. Ee, Türkiye'nin e, tek e, kültür incelemeler dergisi olan Kült Dergisi'nin e, İnce'den Kültür Programı bir nevi... Radyo versiyonu e, olacak dergide e, hazırlamaya, yaratmaya çalıştığımız e, çeşitli e, ama e, olabildiğince akademik çerçevede e, kalmaya çalışan e, ve keyifle okunmasına özellikle özen gösterdiğimiz e, bir dergi yapısını buraya radyo e, stüdyosuna taşımaya ee, çalışacağız ee, dergiyi çıkarmaya başladığımız andan itibaren e, ve ilk sayısında da e, özellikle altını çizdiğimiz gibi e, kült dergisi derdi olan bir e, akademik dergi olarak e, kurgulandı ve e, hazırla hazırlandığı hazırlanmaya da devam ediyor e, ve elbette bu dergiyi e, şimdi bu programı incelen kültür programını e, üçümüz e, yapıyoruz. Çünkü e, netice itibariyle bir e, şey olması lazım. E, kısıtlamak durumunda e, idik e, Ama dergiyi daha e, geniş bir e, ekip hazırlıyor. E, bu ekip e, içerisinde üçümüzün haricinde e, Yunus Akbaba, e, Süheyp Öğüt, Ahmet Gökçen ve e, Aslı Kemiksiz'i... E, ismin isimlerini muhakkak almamız gerekiyor e, Derdi olan bir e, akademik dergi e, olmasından dem vurarak belki başlayabiliriz ne dersiniz ya yani aslında işte toplamda 7 kişiyiz ve herkesin e, yani bagajı Dolayısıyla ve hayata olan bakışı Dolayısıyla farklı dertleri var ve e, yani bunun kültür incelemeler içerisinde değerlendirirken de e, vurgulamak istediğimiz şöyle bir şey var. Kültür incelemeler interdisipliner bir bölümdür. Ve bu interdisipliner oluşunun açtığı bir e, çok çeşitlilik temelinde bir zemin vardır. Ve biz bu e, zeminin bize sağladığı eleştirel e, olmak, yani eleştirel zemini e, kullanmaya çalışacağız. Aslında temel derdimiz bu. Ve e, aslında... Dergiye hazırlarken birkaç farklı sayımız da vardı. Bunlardan birincisi Türkçeli literatüre katkı sağlamak, işte çevrilmemiş makaleleri çevirmek. Hatta bazı makaleleri orijinal yayınlamak. Daha önce bir şekilde ortaya çıkmamış ya da döneminde çıkmış ama unutulmuş ve bizim ortaya koymak istediğimiz... Yani ...bir şekilde geride kalmış bölümleri de kayıt başlığı altında... ...şey yaptık, yayınladık. İlk sayımızda Maria Vargas Llosa'nın 1977 yılında yazdığı bir yazı vardı örneğin. Bir üniversite sunumu, üniversitede yaptığı bir konuşmanın metniydi. Evet. ikinci sayımızda da işte Walter Ong'un <gülüyor> ders notlarından oluşan bir bölüm olacak. Aslında bir de şu var, ilk sayımızda dosya konumuz Kanon'du. Ve Kanon'la şunu da söylemeye çalıştık. Herkese sorduğumuzda kanon ne diye ve kendimize de aslında çok iyi bildiğimizi düşündüğümüz ama hani ne diye sorduğumuzda çok da iyi ifade edemediğimiz bir şey olduğunu fark ettik. Aslında kültün hem dergi olarak hem bu radyo programında işte konuşmaya çalışacağımız başlıkların bildiğimizi sandığımız ama aslında bilmediğimiz şeylere de ışık tutmak ihtiyacı olduğunu söylemek lazım. Yani kanonu biz... Ya kanon nedir? 2 nokta üst üste diye bir tanımdan ziyade. Dolayısıyla bilgiye dair de böyle bir yaklaşımımız var. Bilgi şudur, şunun bilgisi budur filan gibi bir şeyden ziyade. Kanonun nelerle ilişkilenme içerisinde olduğunu ve dolayısıyla yaşamımızın ne türden bir ilişki içerisinde olduğunu açmak gibi bir derdimiz vardı. Ee, yani hayatımız içerisindeki hareketiyle ele almaya çalışmak... ...bence kültürel incelemeleri kültürel incelemeler yapan en önemli şeylerden biri olduğunu düşünüyorum. Ee, burada aslında her daim bilgiyi nasıl el almamız gerektiğiyle ilgili de bir dert var. Yani kanunun sorgulama içerisinde şimdiye kadar söylediklerimin dışında... ...onun bilgisine ve bilgiye olan yaklaşımına da dair bir şey söylüyorum. Yani oradaki örtüyü kaldırmak, bilgi e, muktedir olmaktan, onun bilgisine muktedir olmaktan ziyade... Onun bizle olan, yaşamla olan ilişkisine ve bizi çevreleyen ilişkilenmelerini göstermek. Yani bilgiye ve hakikate dair olan bir şey bu. Tabii buradan bilgiden bahsettiğimizde ben bunu dertle beraber de düşünüyorum. Derdi olan bir dergi diyoruz madem. Tabii derdiniz ne derler adama. Evet, yani. Bunun da bir böyle sınırlayıp benim problemim sadece budur demiyoruz. Aslında burada... E, dertle benim anladığım kadarıyla kastedilen edilen şey e, Bir e, çalışma yapılıyorsa akademik bir çalışma e, Bu e, çalışmayı aslında herkesin e, çalışmaya el atmasına e, sebep olan bir problem, bir dert, bir motivasyonu var diyelim e, Bilim denilen şey fazlasıyla steril görünmekle beraber aslında belki bu kültür incelemelerin bu kadar da Yani buradaki işlevi bu kadar da bu şeyin steril olmadığını da gösteriyor. Yani herkesin bir konuyu çalışmak için belli bir sebebi olabilir. Bu da bir kötü bir şey bence değildir. Ee, bir heyecan yaratır. Bir motivasyon yaratır. Ee, bu çok önemli bence bu açıdan da. Ee, bu derg bu derginin bir derdinin olması onun için iyi bir şey. Ee, bu açıdan ben düşündüm. Ee, bilgiden bahsedince de tabii e, bu nedir soruları Bizi çok zorlar yani lisede de zorlar Başka yerde de hoca direkt size nedirli bir soru Sorduğu zaman Çok zorlanırız çünkü e, sınırları çizmemiz Gerekecektir orada ve ola ki O sınırın dışındaki bir şeyler bırakacağımızı Bildiğimiz için e, Bu bize bir anksiyete yaşatır Açıkçası <gülüyor> Siz ne dersiniz diye sorarız <gülüyor> Belki de çoktan seçmeli Bir soru olsa daha kolay olur diye e, Bu program içinde benzer bir şey Söz konusu yani nedirler ve nedirleri cevaben tanımlardan ziyade e, olabildiğince kendimiz ve anladığımız kadarıyla e, anlam anlamların iznini sürmeye çalışıyoruz. E, o sebepten e, burada biz mesela e, zaten kültürel incelemelerle paralel olarak uyumlu bir pozisyon aslında burada radyo programında da belki yapmaya çalışacağımız. İşte mesela şunu demeyeceğiz herhalde kültürel incelemeler bizim işimiz. <gülüyor> Kütüremeyeceğimelerden biz anlarız Evet yani Gibi bir şey. bir belki. Yetkinlik, söz yetkinlik söz konusu diye evet. Evet. Yetkinlik çok ciddi bir orada kendimize de müktedirlik atfetmek olacak Zaten bu müktedirlik atfettiğiniz yerde de ortaya çıkardığınız bilgiye de bir yücelik atfetmiş oluyorsunuz Yani o tanım oluyor belki evet. Değiştirilmesi ve yeniden ifade edilmesine az imkan tanımış oluyoruz. O yüzden biz burada e, belki de biraz bundan bahsederek de yola çıkabiliriz. Yani bizler e, burada ne kadar e, yetkinliğimizi ortaya koyacağız? Yetkin miyiz değil miyiz? Aslında hani kült, kültlere karşı <gülüyor> mottosuyla çıktık ya, <gülüyor> e, tam da buraya işaret ediyoruz bir taraftan. Yani yetkinlik meselesi işte hani onu kabul ettiğin andan itibaren bir şeyin daha yetkin olduğu, bu bilginin doğru olduğu vesaireyi kabul ettiğin andan itibaren e, kürtleri ve kanonları kabul etmeye başlıyorsun. E, biz ilk sayımızda kanon meselesini ele alırken birkaç hocamızla röportaj yapmıştık. E, Murat hocanın söylediği bir şey vardı onu da başlar çektik zaten. E, hayat kısa kanon lazım diyordu. Yani evet... ...kanon lazım ve her zamanda olacak. Ee, ama mesele... ...onları kabul etmek... ...ve... E, ...oldukları yerde... ...oldukları gibi kabul etmek değil... ...onların var olan... ...sistemle ve bizim o sistemle olan... ...ilişkilenme biçimlerimizle olan... E, ...bağını... ...tahlil etmek. Orada neler dönüyor ve... ...onun... ...yani bir konunun sadece o konu içerisinde... ...değil ama farklı... E, açılarını da değerlendirerek e, orayı daha net bir şekilde algılamak. Çünkü daha iyi bir şekilde algılamaya başladığın andan itibaren, senin onunla olan ilişkinin ve alışverişini görmeye başladığın andan itibaren e, kanunu da değiştirmeye. Evet. Yeni bir şey i̇şte. yazmaya ve yeni bir e, ilişkilenme biçimi kurmaya e, gücün oluyor. Hı. Ancak bu sebeple o güce erişebiliyor oluyorsun. İşte yani hani şeyinde Murat Hoca'nın da Murat Belge'nin de kanun lazım hayat kısa derken ki şeyi bağlamı hani edebiyat tarihinde diyelim en iyi şair kimdir ya da iyi şairler kimlerdir evet. meselesini her insan evladı doğduğu andan itibaren yeniden cevaplamaya çalışsa herhalde en iyi okur ancak Shakespeare'e kadar falan şiirleri okuyabilirdi Kanonlar bu anlamda hayatımızın kısalığı içerisinde bir e, bilgi üretebilmemizi ve e, ilerleyebilmemizi, yeni bir şeyler söyleyebilmemizi e, sağlıyor yahut buna malzeme sağlıyor. Ama bunun tam da kanon olduğunu, bunların birer liste olduklarını e, kültleştirmememiz gereken şeyler olduklarını bilerek e, belki hareket etmek işin, daha e, doğru ve daha kırıcı tarafı olabilir. O işte az önce Gökhan'ın bahsettiği yetkinlik hı hı. meselesi. Yani evet. kültür incelemelerin kendisi zaten bu yetkinlik meselesine e, bir dakika sen nerede yetkinsin diyerek e, aslında başlamış. Hatta kendisine bir alan. de yani, yani kendisine ve kendisine, kendisine de. de tabii hı hı. ki. Yani o işte e, şeyler bir takım özellikle sosyal bilimlerdeki ve sosyal bilimlerle pozitif bilimlerdeki hı hı. Herkes kendi odasında yetkin yetkin e, oturuyordu hı hı. ve Uzmanlaşma hiç kimse yani, uzmanlaşmış bir şekilde yetkin Aynen. bir şekilde. Ama hiç kimse birbiriyle diyalog halinde değildi. Yani bir fizikçiyle bir e, edebiyatçı aynı masada oturup e, bir konuyu konuşamaz hale gelmişlerdi. Bu sadece kişisel e, hasetlerden vesairelerden değil terminoloji ve yöntem anlamında da Geçerliydi. Aslında diyalog çok e, güzel bir kavram oldu burada. Evet yani kültüre incelemenin o ortak havuz yaratma e, hı hı, şeyi, espirisi daha çok zaten hatta, buradan hareket ediyor. E, hatta polifoni belki hani. Evet. evet. E, Kanonla mesela bahsettiğiniz e, tamam lazımdır, hayat sonsuz değil. Evet bunlar bize belli belki e, yolda bazı ta taşlar önemli taşlar olarak görülebilir. Ama yürümemizi ...yönlendirip yürümemizi... ...tamamen e, baskısı altına mı alacak... ...sınırlandıracak evet, işte. mı? Bunu bir yol olarak görürsek... E, ...çünkü e, bu... ...kanon denilen şeyi... ...kendi süreci içinde bir şekilde... ...mesela eserler için, edebi eserler için dersek... ...belirleniyor tamam... ...kendi e, e, akışı içerisinde bazı eserler... ...öne çıkıyor tamam... ...ama birileri de belki diyor ki... ...hayır e, işte şunlar şunlar şunlar... ...önemlidir, Hep temeldir... Işte ...kim bu... Genelde bu kanonda o zaman iktidar Bizdeki arasında bir... yüz temel eser oluyor. tartışması gibi. Ya da hani benim hani biraz da gülerek söyledim o zaman devlet büyüklerimiz gelsin her sene her konudan müzikte işte edebiyatta bu senenin kanonları bunlardır evet. arkadaşlar desin diye düşündüğümüzde hemen ne, nereye gidiyorum? Devlete gidiyorum. Çünkü bir büyük belirlesin. Çünkü ben bilmem. Muktedir. Evet. E, dedirttiriyor bize. Ben bilmem dedirttirdiği için. Halbuki o eseri yaratanlar hep ...bizden çıkıyor, biziz yani, hep beraberiz. Aslında o listelerin kendisi de bir şey söylüyor işte. Tam da Tabii. buraya bakmak. Yani onu reddetmek değil... ...yani mesela hani çok satanların bir şey söylediği gibi. Evet, evet, aynı ee, öyle. Evet, evet, aynen öyle. Yani hani memleketin büyük yazarları... ...isimlerinin bir şey söylediği gibi. Yani oraları reddetmek... ...oraları kötülemek ve oraları es geçmek değil... ...oralara bakmak. Tam da... ...o isimler ve listeler ve... ...aslında ne diyeyim... ...vitrinler... ...üzerinden... Bir analiz yapmak e, derdiniz. İşte onu yapabilmek, yapabilmenin yollarını ve e, yeni bir şeyler söyleyebilmenin e, şeyini de biraz disiplinler arası bakış açısı Hı -hı. sağlıyor. Çünkü diyelim e, tamamen e, ortodoks bir e, edebiyat eğitiminden geçtikten sonra e, şeyi görmemeye başlayabilirsiniz. İşte o çok satanları, bilmem falan... ...bunlar tamamen piyasa işidir... ...ve benim işim değildir... ...demeye başlayabilirsiniz Ya böyle diyorsunuz ya da onları... ...öyle kabul ediyorsunuz... ...yani onların iyi... ...onların e, var olanı... ...o var olan edebi niteliği... ...ya da onlar her neyse müziği... ...en iyi şekilde temsil ettiğini... ...düşünmeye başlıyorsunuz. Şimdi galiba bir müzik arası vereceğiz. Evet, bir mi, e, nefeslenelim. E, kimden dinliyorduk? Nancy Elizabeth'ten, I'm Like Paper... ...programımızın Jingle'ını Outro'sundan çektiğimiz parçayı ilk programımızda dinletmek istedik. say it's learning from everything there is something to gain ...kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, yani bu listeler üzerinden... ...var olanı sorgulamaktan... ...bahsediyorduk. İlk sayımızda ve yani bundan sonraki bütün sayılarımızda da... ona dair bir şey bulmaya çalışacağız. Bir versus ya da vesaire... ...anlamına gelen bir bölümümüz daha var. Bir alt bölümümüz var dergide. Ee, i̇lk sayıda da... ...JJ'in Kültürel İncelemeler... ...3. Kültüre karşı makalesini... E, çevir ...çevirisini koyduk. Çünkü... Tam da işte kültürel incelemelerin el verdiği ölçüde ve el vermesine e, sevinçle e, içeriden eleştiri yapmak. Yani kültürel incelemelerin kendisini de dahi ve onunla birlikte olan bütün disiplinleri içeriden eleştirmek. Evet yani bunu kültürel incelemeler yapmaya devam edebildiği e, yahut başarabildiği e, sürece zaten... Ee, ...inşallah kültürel incelemeler... E, ...ciddi bir disiplin... ...bir bilim dalı... ...haline gelmeyecek. Çünkü... E, ...tam da işte o çıkış noktasındaki... E, ...eleştirdiği... ...diğer disiplinler... E, ...yahut diğer bilim alanlarında... ...yapıldığı gibi... E, ...herkes, bütün e, yetkin insanlar... ...son derece e, ciddi ve birikimli... ...bir şekilde... E, ...masanın karşı tarafındaki... ...yani... Karşı, ...masanın karşı tarafındakini bir... ...öğrenen olarak... ...ve kendisini de... E, ...hikmet buyuran, olarak. Evet. bilen olarak... E, ...kurgulayarak... ...şimdi size şu konuyu anlatacağım... ...ve sizin hayatınız değişecek... Hı. ...gözünüz açılacak... E, ...önünüz... E, ...aşıyacak... Hı hı. ...gibi bir tavır aydınlanacak... ...tavrının... Evet. E, ...kendisi zaten... E, ...en büyük problemlerden biri... ...çünkü... E, bu ciddiyet ciddiyet adı verilen bu tavrın kendisi karşısındakini ciddiye almayan bir tavır. Karşısındakinin şu anki e, durumunu karşısında oturan Ayşe, Fatma, Alexander her kimse o. Onun şu anki durumunu değil ben sana söyledikten sonra senin 10 yıl sonra varacağın e, aydınlanmış hali ciddiye alıyorum tavrıdır. Hayır kültürel incelemelerin. E, yaptığı yahut yapmaya çalıştığı yahut yapması gereken e, bunun hangisi geçerliyse hangi durum için. E, az önceki bahsettiğimiz diyalog meselesi işte. Diyalog evet. içerisinde e, olmak. O yüzden de işte e, bir versus yahut vesaire bölümüyle e, disiplinin kendisini de tartışmaya açarak onun kurumsallaşmasını e, bir anlamda engellemeye... ...yahut kösteklemeye yahut geciktirmeye hı hı. çalıştığımızı söyleyebiliriz belki de. E aslında tabii dergiden buraya geldiğimizde program açısından da bakıldığında... ...bizde de belki e, bu ciddiyet emarelerini bulamayabilirsiniz diyor. Evet inşallah da bulamayacaksınız. Evet çünkü e, bir biz burada aslında kafamızın e, karışık olduğu şeyleri de söyleyebilen... ...yani sadece evet ben bunu biliyorum diyen değil işte bu da böyledir diyen değil... Beraber aslında e, biraz kafası, kafası karışık insanlar olarak da konuştuğumuzu belki göreceğiz. E, aslında bu da karşı tarafa izin veren bir şey, söz veren bir şey. O da bir sözünü söylesin dedirttiren bir Dahil şey en azından. Dahil eden bir şey. Bir şey. E, bu tabii e, geri bir adım önüne, öncesine geçiyorum. E, bu uzmanlıklar nasıl oluşuyor dediğimizde tabii biz herhalde zaten... E, e, İleriki programlarda da bizzat buna değineceğiz, ee, akademi, üniversite. Evet. Ee, tabi uzmanlığın en birinci derecede oluştuğu yerler. Kültürel incelemeler açısından baktığımızda mesela, e, bir lisans bölümünün, kültürel incelemelerin lisans bölümünün olması, e, bazı aslında problemler yaratabilir diye düşünüyoruz. E, şu an e, kültürel incelemeler mesela bizim, ...olduğumuz Bilgi Üniversitesi'nde bir yüksek lisans programı tabii. Bu neye sebep olabilir? Aslında Kültürel İncelemen programında bir sürü disiplinden, alandan gelen hocalar var. Bunlar aslında bir arada buluşuyorlar. Ve yine öğrenciler de var. Onlar Ve yine da öğrenciler de var. Çünkü yüksek lisans geliyor. öğrencisi onlar. Yani öğrenen, çünkü lisans biraz daha, lisans öğrencisinin konumu biraz daha şey, öğrenen, sadece öğrenen. Evet. Yani öyle olmak zorunda değil elbette ama maalesef öyle. Ee, yüksek lisans'ta ise daha biraz yuvarlak masa. O işte şeklinde. diyalog evet. açılmaya başlamalı. Evet. Bu yuvarlak masanın bir tarafın yani bir tarafı demeyelim. Hep beraber öğrenciler var. Diğer tarafta da farklı disiplinden hocalar var. Evet. Hep bunlar bazen ortakta ders verebilirler tabii ki. O yüzden biraz belki bu akademi noktasında düşünebiliriz. Evet yani Geleceğim. zaten bu o, akademi meselesi çok o, önemli ve Derin bir e, konu. Hı hı. Bir, belki de iki program, program. E, önümüzdeki haftalarda, önümüzdeki programlarda e, ayırmamız gerekecek. E, e, ama bir... tabii hani kapatmadan bir, bir iki dakikamız kaldı. Hı hı. E, iki üç kelime belki de akademik yayınların, Türkiye'deki e, akademik dergiciliğin özellikle e, sefaletinden den vurabiliriz. Ya doğrusu söylemekte iki ikisi Türkiye'de akademik yayın bir kenara, Türkiye'de akademik dergicilik diye bir şeyin hani bir olup ol, olmadığını hmm. da hani tartışmak lazım yani, olduğunu hani söyleyemeyiz bir görünüyor var. Ee, ama oradaki problem e, yani yine işte şey o sıkışmayı o tek düzeliği o hmm. benim sözüm e, iddiasını taşıdığı için aslında eleştirel olmaktan ...çok diskriptif olmaya, yani tanımlayıcı ve betimleyici olmaya, dolayısıyla kendi sınırlarının dışına pek çıkamamaya, dolayısıyla okuyucusuyla ve o disimdeki herhangi biriyle alışverişe el vermemeye e, doğru giden ürünler. Ya Bunları aslında evet konuştuk, bir sonraki programda değil ama ondan sonraki programda bunun üzerine daha da derinlikli bir e, tartışma yapmayı planlıyoruz. Bundan sonraki programımızı da e, ikinci sayımız e, çıkacak... Onun üzerine e, yapacağımızı Kütür şimdiden duyuralım. Kudur dosyası üzerine itibariyle. yapacağımızı duyuralım. <gülüyor> ee, evet. Ve zaten hani burada e, şu 25 dakikalık e, süre içerisinde e, üzerinden geçmeye çalıştığımız bir takım e, dirsekler e, konu dirsekleri'nin her birini zaten bundan sonra umarım e, birer Daha program açacağız, olarak evet. e, ele almaya çalışacağız ve e, 15 gün e, sonra. ...salı günü yine saat dörtte... E, ...burada... ...sizlerle görüşmek... E, ...dileğiyle diyelim ve... ...kapatmadan önce tabii şey... E, ...bizlerle iletişime geçmek... E, ...istediğinizde katkı, paylaşımlarınızı... E, ...göndermek istediğiniz takdirde... E, incedenkultur@gmail.com ...at gmail.com... Normalde de böyle mi söylüyoruz? De... <gülüyor> i̇ncedenkultur... İncedenkultur, <gülüyor> programın adı da bu... <gülüyor> ...öğren bunu ilk programdan... ...efendim... Bir sonraki programa görüşmek üzere. <gülüyor> Sağlıcakla kalın. Sağlıcakla kalın. İnceden Kültür. Kültürel incelemeler kültlere karşı. Hazırlayıp sunanlar Mesut Varlık, Eda Çaça ve Gökhan Aslan.